Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Hatırlayacağınız üzere geçen derslerimizden itibaren kaynaklarımızda is hadisesi olarak bilinen yani iftira hadisesi olarak bilinen Aişe radıyallahu anhe validemiz ile alakalı bu hususta nazil olan buyrukları ele almaya çalışmıştık. Bu buyruklar da önceden belirttiğimiz gibi bu surenin baş tarafında zina edenlerin cezaları belirtiliyor. Sonra bu erkeklerin hanımlarını zina halinde bulmaları haliyle alakalı hükümler belirtiliyor. Ve bu şekilde daha sonra da e, Ayşe radıyallahu anha validemize iftira ile alakalı ayetler gündeme geliyor. Bu her bir hadisenin tabi malumu olduğu üzere İslam toplumunda ve Müslüman birbirleriyle alakalarında bir yansıması, bir etkisi olacaktır. Bildiğiniz üzere Mekke ve Medine sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının iki ayrı safhasından ibaret değildir. Her iki safhanın olayları ve şartları gereği adeta kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanların hatta bütün beşeriyetin muhatap olabileceği benzerlerini yaşayacağı hallerin yaşandığı ve karşı karşıya kalındığı bir toplumdur. Daha doğrusu bir süreçtir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı Hayatı, peygamberlik hayatı bilhassa adeta İslam toplumunun kıyamete kadar karşı karşıya kalabileceği her türlü meselenin, her türlü hadisenin İslam noktayı nazarından nasıl bir imbikten süzülerek geçirildiğini ve konuyla alakalı ilahi hükümlerin, irşatların, yönlendirmelerin nasıl olması gerektiğini o insanların hayatında bir vaka olarak gösteriyor. Eğer bu toplumda faraza günahlar işlenmemiş olsaydı Cenab-ı Allah'ın belki bu günahlarla alakalı hükümleri yine nazil olacaktı ama bu hükümlerin sonraki nesiller açısından pratikte ameli olarak bir karşılığı görülmeyecekti. Onun için ayrıca İslam'ın günahsız bir toplumun dini değil, insan dinidir. İnsanlardan oluşan bir toplumun dinidir. Dolayısıyla bu toplumda hata işleyenler de olacaktır, günah işleyenler de olacaktır suç işleyenler de olacaktır. Çeşitli zaaflar sergileyenler de olacaktır. Bunlar toplumun büyük bir kısmını teşkil etmeseler bile İslam toplumunda suç işleyenler suçun adı mahiyeti türü ne olursa olsun suç işleyenler azınlığı teşkil etseler bile bunu siz toplum vakasından kaldırırsanız Toplum ne olur? İnsan toplumu olmaktan çıkar. Melekler toplumu olur. Oysa böyle bir toplum ashab zamanında dahi kurulmamıştır. Cenab-ı Allah dileseydi melekleştirir miydi insanları? İsterdi melekleştirirdi. Fakat Cenab-ı Allah melekleri melek olarak yaratmıştır. İnsanları da insan olarak imtihan etmek üzere yaratmıştır. Dolayısıyla nasıl ki beşeri hayatımızda her zaman için düşüşler ve yükselişler mümkünse ve hedef hayatımızda yükselişleri arttırmak, daha ileriye götürmek ise İslam toplumunda da hayatın esası budur. Düşüşler inişler çıkışlar olabilecektir. Fakat aslolan düşüşleri, inişleri azaltmak, toplumun yükselişini seviyesini her geçen gün biraz daha ileriye götürmektir. Onun için Kur'an-ı Kerim toplumsal hayattaki her türlü düşüşü Müslümanların veya Müslüman gibi görünenlerin ilk hadisesinde olduğu gibi sebep oldukları bir takım hatalar ve günahlar o toplumun kıyamete kadar baki olacak özellikleriyle inşa edilmesinde, kurulmasında, yükselmesinde ve geliştirilmesinde bir rol ifa etmiştir, bir vazife ifa etmiştir. İşte bu ifk hadisesi de böyle. Cenab-ı Allah adeta neticeyi karşımıza şu şekilde bağlıyor. 23. ayet-i kerime Estaizu billah İnnellezîne yarmûnel muhsanâtil gâfilâtil mu'minat Şüphesiz namuslarını, iffetlerini koruyan ve kendilerine yapılan iftira ile alakalı hiçbir malumatı bilgisi olmayan böyle bir şeyden haberleri bulunmayan gafilattan kasıt o. Haberleri bulunmayan o müstesna kadınlara namusuna, iffetine, şeref ve haysiyetine düşkün kadınlara iftira atanlar ra dünyada ve ahirette lanet edilmiştir onlara dünyada da ahirette de lanet vardır. Ve onlara azapun azim. Yani onlar için pek büyük bir azap vardır. Önceki ayet-i kerimede bu iftirayı yaptıktan sonra tövbe edenlerin durumları ve hükümleri anlatılmıştı. 80 değnek vurulacağı 4 şahit getiremedikleri takdirde ve tevbelerinin ebediyen kabul edilmeyeceği belirtilmişti. Burada dünya ve ahirette lanete uğramaları ve onlar için büyük bir azaptan söz edilmesi söz edilmesi büyük bir ihtimalle mümin olmayıp da iftirada bulunan kimselerin dünya ve ahiretteki azabına dikkat çekmek üzere nazil olduğu ve bu bağlamda ayet-i kerimelerin anlaşılması gerektiğini ortaya koyuyor. Niçin? Çünkü dünyada ve ahirette lanet müminler hakkında mevzu bahis olamaz. Ancak kafirler lanetlenirler. Çünkü lanet Allah'ın rahmetinin dışına itilmek demektir. Birisine lanet olsun, caiz değildir Müslüman lanet okuyamaz. Hele bir Müslümana lanet okuyamayız. Hayatta olan muayyen bir kafire dahi lanet edilmez. Çünkü bilemiyoruz, belki tövbe eder. O zaman sözümüz karşılıksız kalır. O zaman bu lanetin bizi bulma ihtimali maazallah bahis olur fakat Kur'an-ı Kerim'de katı delillerle bildiğimiz delillerle kafir olduğu sabit olmuş kimseler ve buna benzer katı olarak kafirliklerini bilin bilinen kimseler hakkında lanet okumak caizdir. bunda bir beyz yoktur ama ya mümin olabilir iman edebilir hayatta da heh, Küfrünü mevzu bahis ederek küfrün kendisine lanet caizdir. Fakat şahıslara lanet o kadar üzerinde durmamız gereken, daha doğrusu uzak kalmamız gereken bir şeydir. İşte bu kafirlere dünyada da ahirette de lanet edilmiştir. Ve onlar için pek büyük bir azap vardır. Ahirette saklanmıştır. Evvela burada ayet-i de iftiraya maruz kalan kadınlardan bahsediliyor. Peki, iftiraya maruz kalan erkeklerin durumu ne olacak? Yani erkeklere iftira edilirse ne olacak? Onların da azabı aynı şekilde, daha doğrusu onların da hükmü aynıdır. İftira atan ister erkeğe iftira etsin, İster kadına iftira etsin. Dünyadaki ve ahiretteki hükmü ve sorumluluğu aynıdır. Eğer bu iftirasını ispatlayamıyorsa şeydir. Neden bahsettiğimiz gibi ayet-i kerime burada kadınlardan söz etmiştir. Çünkü bu işten kadınların görecekleri zarar çok daha fazladır. Çok daha fazladır. Ona bilhassa dikkat edilmektedir. Tabi ayet-i kerime özellikle laneti söz konusu ettiği için birçok müfessir ayet-i kerimenin müşrikler ve kafirler hakkında mevzu bahis olacağını söylemişlerdir. Buradan şu neticeyi de çıkartıyoruz. İslam toplumunda kafirler elbette yaşayabilir. Allah ortak koşan insanlar da yaşayabilir. Fakat gayrimüslimler İslam toplumunda İslam'ın kamuyu ilgilendiren, müminleri ilgilendiren, daha doğrusu bütün insanları ilgilendiren hukuki hükümlerine riayet etmek zorundadırlar. Kafir İslam devletinde yaşıyor diye. Bırakın İslam devletinin Müslüman vatandaşına, kendisi gibi kafir olan birisine daha iftira edemez. Çünkü şeref ve haysiyetin muhafazası kafir için de mümin için de İslam hukukunun, İslam şeriatının, dolayısıyla İslam devletinin teminatı altındadır. Kimse burada diyemez ki al kafir zaten Allah'a Allah, a, Allah a inkar etmekle daha büyük bir günah işlemiştir doğru ama bu kendisiyle Allah arasındadır onun o günahı kendisini aşarak kullara ne yapmıyor zarar vermiyor kendisi şirk koşuyorsa onu bileci iş fakat şirk koşuyor diye diğer insanlara diğer Müslümanlara zarar verebilecek günahları işleme hürriyetini ona vermez. Toplumsal günahları yani topluma zarar veren günahları, suçları işleme hürriyetini ona vermez. Bu da bir diğer husus. İslam'da aynı zamanda bir takım suçları işleyenlere toplumun da bazı tepkileri ortaya koyması fakat bu tepkilerin de makul sınırlar içerisinde olması istenen bir husustur. Mesela zina iftirasında bulunan başkalarına cezalarından birisi neydi? Onların şahitliklerinin kabul edilmeyeceğiydi. Niçin? Çünkü İslam toplumunda şahitlik değerli bir iştir yalan söylediği sabit olanların hele hele başkasına iftira ettiği ve bundan dolayı hukuken sabit olduğu için ceza aldığı ceza çektiği kimseler için böyle bir şey yani şahitliklerinin şahitliklerin kabul edilmesi gibi önemli bir paya nedir yapılmaz kabul edilmez verilmez bu paya ona onların ebedi şahitliklerini kabul Etmeyin diyor. Burada da müminlere, kadınlara, mümin kadın erkek ve kadınlara hiçbir şeyden habersiz, gafil yani onların iftiralarından haberi olmayanlara. iftira edenler bu iftiralarının bir cezası olarak 80 değneğin yanında bir de toplumsal bir tepki görmeleri lazım. Bu insanların muhteber itibarlarının ifade ise düşmesi lazım. Söz gelimi, faraza, gelecek mahalle bakkalından aynı adam alışveriş yapacak, faraza. Bakkalımız veya marketçimiz ona müşteridir diye böyle hak etmediği bir şekilde güler yüz güzel bir muamele göstermemelidir. Hatta onun bu yaptığının ezikliğini hissettirecek bir muamele, bir alakada bulunması lazım. Komşusu, efendim, Girişte, çıkışta, yolda tanıdığı arkadaşı, hatta ve hatta camiye de geldiğini farz edelim. Bu yaptığı işin İslam toplumuna ağır bir darbe olduğunu hissettirecek bir muameleye muhatap olması icap ediyor. Onun lanetleşmiş lanetlenmiş olması ve belki ayet-i kerime kafirler hakkında kabul edilse bile Müslümanlar için de bunun bir Payının ne ödülmesi lazım, his ettirilmesi lazım. Ta ki insanlar bu işin ağırlığını hissetsinler, başkalarına da bir manada örnek teşkil etsinler. Ve ta ki bu insanlar tevbe etmekten başka ve bu işti yaptıkları için pişman olduklarını, utandıklarını, çok yanlış bir iş yaptıklarını, fiilen idrak ettiklerini ortaya koyuncaya ve bu halleri anlaşılıncaya kadar devam edecektir. Bunu kim yapacak? Faraza. Diyelim ki mesela İslam toplumunda çünkü cami bizim için önemli bir şeydir. Cami efendim vücuda kanı dağıtan kalp gibidir. İnsanlar oraya gelir ve oradan topluma tekrar dağılırlar. Efendim ee, tüccarımız, memurumuz, çöpçümüz, alimimiz, cahilimiz, küçüğümüz, büyüğümüz. Hatta erkeğimiz, kadınımız. Bulundukları yerden namaz için camiye gelir, toplanır, bir araya gelirler. Yine camiden dağılırlar. Gidecekleri yere. Ha, o halde bu işin İslam noktayı nazarından aslında İslam cemiyetinde caminin ve camide faraza, resmi eğer görev yapılıyorsa devlet tarafından imamımızın, imamımızın toplum içerisinde çok duyarlı, hassas ve bu konuları çok yakından takip eden bir kimlik ve hüviyette olması icap ediyor. Bu adamın ıslahı nefs ettiğini görecektir. Anlayacaktır. Halinden, davranışlarından, Konuyla alakalı ona gelen icabında bilgilerden ve belki uygun bir ortamda artık buna uyguladığınız, bu gibi tepkisel baskıyı hafifletirsiniz gibi, hafifletirseniz iyi olur gibi irşadlarla o insanlar madem tövbe ettiler, çünkü bizde bir kimse günah işlediğim gibi öyle toplumun dışına temelli itilecek, hayır dönüşü olmayan bir yol değildir günah işlemek. Hiçbir günahın küfür dahil olmak üzere dönüşü olmayan bir yola gitmek diye bir anlamı veya bir cezası yoktur. Çünkü Cenab-ı Peygamber ne buyuruyor? Allahü Teala günahkarın tevbesini ne zamana kadar kabul eder? Ölüm esnasındaki ölüm gelip gırtlağa can verme hadisesi, gırtlaktaki hırıltıya kadar o ana kadar, o andan önce tevbe edebildik mi Allah'ın Teala tevbeler makbuldur. Dolayısıyla tevbe ifade yerindeyse bir şekilde toplumun dışına çıkmış olanları tekrar topluma geri iade etmek ve kazanmaktır. Ondan da önemlisi işte bu hukuki ceza, Cenab-ı Rabbül Alemin nezdindeki ceza ve bahsettiğimiz bazı örnekleriyle anlatmaya çalıştığımız gösterilmesi mümkün olan hatta yerine göre gerekli olan bu toplumsal tepki ne olacaktır? Aynı zamanda başkalarına ibret teşkil edecektir. Çünkü Cenab-ı Allah bazı cezalar için nekalen veya nekel tabirini kullanır. Nekel ibretli ceza demektir. Ne demek ibretli ceza? Birisine ceza verirsiniz, onu gören de böyle bir suçun, böyle bir cezası varmış. Aman aman ben böyle bir cezaya uğramak istemiyorum Allah korusun. Der ve bu sürekli olarak zihninde, kalbinde ne yapar? Yer eder. Ve bir daha da böyle bir hadiseye elinden geldiği kadar ne yap, uzak durmaya kalkışır. Çalışır. Ahiretteki bu suçun cezası ne? Devam ediyor daha. Daha doğrusu hiç kimse Cenab-ı Allah hiç kimseyi delilsiz, belgesiz ne yapmayacaktır? Cezalandırmayacaktır. Cenab-ı Allah'ın mahkemesinin şahitleri bizim dünya mahkemesinin şahitleri gibi değildir. Dünya mahkemesinde kiralık şahit bulabilirsiniz. Yalancı şahit bulunabilir. Edilebilir. Şey adalet şaşırtılabilir. Kaydırılabilir. Fakat ne olursa olsun mutlak ve hiçbir şekilde şaşırtılması mümkün olmayan bir adalet olacaktır. Hatta dünyada aleyhinize şahitlik yapan birisinin şahitliğini kabul etmeyebilirsiniz. Hukuken belki elinizdeki delillerle reddedebilirsiniz. Ben bunun şahitliğini kabul etmiyorum diyebilirsiniz. Fakat ahirette Cenab-ı Allah'ın karşımıza çıkaracağı şahitler öyle şahitler olacaktır ki bunların ne kendilerini ne şahitlik ederken söyleyeceklerini, anlatacaklarını reddedemeyeceğiz. Çünkü şahitler bizden olacaktır. Şahitlerimiz Bizim o fiilleri bize günahı celbeden, cezayı celbeden o fiilleri işleyen organlarımızın kendileri olacaktır. Dünya ve ahirette lanetlendi ya iftiracılar. Ne olacak peki? Yauma teşhedü aleyhim elsilatuhum ve edihim ve erculuhum bima kanu ya'melun. O günde Onların dilleri, elleri ve ayakları dünyada iken neler yapmakta olduklarına dair şahitlik edeceklerdir. Cenab-Allah'a inkarcılar, günahkarlar diyecekler ki, biz bugün yalnız kendimizden olan yalnız kendimizden olan varlıkların şahitliklerini kabul ederiz. Aleykümselam. Evet. Diyecekler. Bu sefer Cenab-ı Allah ne yapacaktır? Tamam. Çünkü amel defterini görecek bu kabul etmiyorum diyecek kafir. Kabul etmiyorum. O zaman o zaman Ayet-i Kerime'de belirtildiği gibi اليâme nehtibu ala efvâhihim ve tükellimune eydihim diye devam ediyor Ayet-i Kerime. Ve teşhedü arculuhum bimâkânu Bugün biz onların ağızlarını mühürleyeceğiz. Elleri bizimle konuşacak. Ayakları da neler yaptıklarına dair şahitlik edecekler. Bu sefer aynı kişi diyecek ki Ben sizin için mücadele ediyordum. Siz azap görmeyesiniz diye. Benden olmayan birisinin şahitliğini kabul etmiyorum dedim. Siz nasıl oldu benim aleyhime şahitlik ediyorsunuz? Kalu entaka Allahu allazi entaka kulli şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu yapacak bir şeyimiz yok. Yapacak bir şeyimiz yok. Onun için kıyamet gününde de yaume teşhedu alayhim elsidatuhum ve edihim ve erculuhum bima O günde dilleri, elleri ve ayakları dünyadayken neler yaptıkları ile alakalı şahitlik edecekler. Ayak diyecek hatta kalp ve gönül, akıl, beyin diyecek ben düşündüm, planladım. Öbürü diyecek ben yürüdüm. Öbürü diyecek ben yakaladım. Hayır. Bütün bunlar tek tek şahitlik edeceklerdir. Şu ayeti kerimeye. Bakın buna rağmen Cenab-ı Allah günahlar ne kadar büyük olursa veya az olursa hatta fark etmez. Mutlak adalet olacaktır kıyamet gününde. يَوْمَا اِذِنْ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ د۪ينَهُمُ Burada din kelimesi hesap manasındadır. Allah o günde onların hak hesaplarını eksiksiz olarak verecektir. Hak ettikleri hesabı, hak ettikleri şekilde onları hesaba çekecektir. O hesapta kendilerine zulmedilmeyecektir. Ne kadarsa günahları o kadardır. Ve günahları kadar da cezalandırılacaklardır. Eğer mümin iseler Allah'ın meşiyetine kalmışlardır. Şefaat, meşiyet ve bu gibi onlara ayrıntılı hususlar. Onlar ve Allahu Teala o gün hak ettikleri hesaplarını eksiksiz verecektir. Adalet ile onları ne yapacaktır? Cezalandıracaktır. Ve onlar ve alemuna en Allahu vel hakku'l mubin. Onlar da ayrıca Allahü Teala'nın hakkın ve her şeyi açıkça ortaya koyanın o olduğunu El-Hak ve El-Mübin burada Cenab-ı Allah'ın güzel isimlerinden iki tanesi. El-Hak. Merhum Akif'in dediği gibi Cenab-ı Allah'ın namütenahi esması var. En başı Hak. Ne büyük şeydir, Hakk'ı tutup kaldırmak. El-Hak Allah'ın adı. O halde müminin Hakk'a her zaman sahiplenmesi, her zaman Hakk'ın koruyuculuğunu yapması, aynı zamanda imanının, Allah'a imanının nesidir, Bir gereğidir. Hak kaybolursa, ifade ise toplum şirazesinden kurtulur, kopar, darmadağın. Hak varsa adalet de vardır. Hak yoksa adalet yoktur. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır. Sömürü vardır. Efendim kuvvetlinin zayıfı ezmesi, bitirmesi vardır. Yani hak yoksa orman kanunu vardır. Hak kuvvetlinin olur o zaman. Oysa Ebubekir Bekir radıyallahu anh efendimiz halife seçildiği günü yaptığı konuşmada ne demişti? Benim yanımda sizin kuvvetli gördüğünüz kimse eğer haksız ise benim nazarımda zayıftır. Benim nazarımda zayıftır. Onda bulunan başkasına ait olan hakkı alıp ona teslim edinceye kadar. Sizin güçlünüz, sizin zayıfınız eğer haklı ise benim nazarımda, benim nazarımda güçlüdür. Benim nazarımda güçlüdür. Çünkü ona ait olan başkasındaki hakkı alıp kendisine vereceğim diyor. Demek ki İslam nazarında, daha doğrusu adalet nazarında güç... Hakka aittir, haklınındır. Ben Ahmet olduğum için, ben Ali olduğum için, öbürü veli olduğu için, Hasan, Hüseyin her neyse, biz olduğumuz için, şu soydan geldiğimiz için, filan yerde bulunduğumuz için, filan konumda bulunduğumuz için haklı değiliz. Bu bize hak vermez. Hak vermez. Konum, sahip olduğumuz sıfatlar, nitelikler, vasıflar. Neyse bizi haklı veya haksız yapmaya yeterli değildir. Hak, bir kimsenin yapması gereken, sınırlar olması gereken sınırlar içerisinde durmasıdır. Haksızlık ise kendi sınırlarını aşarak başkalarının haklarını çiğnemesi, ihlal etmesi, ortadan kaldırmasıdır kısmen veya tamamen onun hakkını elinden alması veya kaybolmasına sebep olmasıdır. Bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela bir ölçü veriyor. Bu çok ölçüler veriyor. Bu bir örnek daha doğrusu veriyor. Diyor ki mesela Natlul Ganiyi Zulmun Yani Borçlu olup Borcunu Ödeyecek durumda olan kimsenin Borcunu savsaklaması Bir zulümdür Borcunu savsaklaması Bir zulümdür Borcu Ödeyebiliyorsun Ödeyemiyorsan o ayrı Sen hukukun ayrı gerçekten İmkanın yok ödeyemiyorsun o ayrı bir şeydir Fakat ödeme imkanın var Vakti gelmiş ödemiyorsun bu Ve Bu eskiden hala da belki yapılırdı. Çok yapılırdı. Özellikle ben hatırladığım kadarıyla aramızda tüccarlar var. Onlar daha iyi hatırlarlar. Öyle Türkiye'de e, para değerinin çok hızlı düştüğü zamanlarda adam iki gün, üç gün bekletse borcunu şu kadar kar ediyorum diyor. Niye? Üç gün, niye vakti de ödeyeyim, diyor? Allah Allah. Kardeşim sen söz vermişsin. Mal almışsın. Veya bir şekilde o hak senin üzerinde terettüp etmiş. Hani gecikmiş adalet zulümdür diyorlar ya, o bile değil ondan daha hassas bir şey söylüyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ödeme zamanı gelmiş olan borcun ödenmemesi zulümdür diyor. Zulüm de hakkın zıttıdır. İşte Cenab-ı Allah'ın El-Hak ismi müminde müminde hakka riayet şuurunu geliştirecek. Eğer bu dünyada biz kendi irademizle isteyerek hakka riayet edersek, gereken titizliği gösterirsek, hem ahirete sorumlu intikal etmemiş oluruz, hem de sevabımızı alırız. Ecrimizi alırız. Ama hak üzerimizdeki hakkı gerektiği gibi ifa etmez yerine getirmezsek, bundan dolayı da ayrıca vebal altında kalırız. Ve hak sahibi herkese hakkını hak ettiği hak ne yapılacaktır? Verilecektir." Habis Şerif'teki gibi Kıyamet gününde her hak sahibine hakkı kimdeyse alınacak ve verilecektir. O kadar ki boynuzlu olan koça koçtaki hak boynuzsuzdakine yapılmış haksızlık verilecektir." diyor. Bir rivayete göre Hayvanlara bu şekilde kısas uygulandıktan sonra onlara toprak olun denilecek. İşte o vakitte kafir bakacak ki bunca zulümle kendisi toprak olamıyor. Cezasını görecek. Ve yekulül kafiru <gülüyor> ya leteni kuntu turaba ayeti kerimesi buna işaret ediyor. Kafir keşke ben de toprak olsaydım diyecek. Onun için onun için malın mülkün paranın dirhemin, paranın pulun olmadığı bir gün gelmeden önce birbirimizde, bizde birilerinin hakları varsa onları ödemenin veya helallik dilemenin yollarını aramalıyız. Bir şey daha yapmalıyız. Başkalarında Bizim başkalarının bizdeki haklarının Allah tarafından bize bağışlanmasını istiyorsak olur ya ödemek istedik ödeyemedik veya bilmedik unuttuk herhangi bir şekilde başkalarına ne yapmışız haksızlık yapmış olabiliriz. Bu hakların bize bağışlanmasını sağlamanın bir yolu bizim başkalarındaki hakları gerekirse kolaylıkla affedebilmemizdir. Başkalarındaki haklarını, şartlar öyle insanları haksızlığa teşvik edecek şekilde bir af ve bağışlama furyasından bahsetmiyorum. Hayır. Adam biliyorsun ki faraza imkanı olsaydı veya bilseydi, yapabilseydi senin hakkını ödeyecekti öyle bir iyi niyete sahip olduğunu biliyor veya tahmin ediyorsun. Bu gibi kimselere. Yoksa bile bile haksızlık yapan ve direnenler üzerinde doğrusunu istersen onlara da haklarınızı helal edip pek diyemiyorum. Çünkü tamam haksızlığına devam et demek gibi bir şey olur bu. Ama iyi niyeti vardı, yapamadı, gösterdi vesaire o ayrı bir konu. Diyeceğim şu Peygamber Aleyhissalatu Vesselam burada şöyle diyor. Diyor ki Aleyhissalatu Vesselam bir kimsenin diyor, bir kimsenin başkasındaki haklarını affetmesinin karşılığı şudur. Allahü Teala da ne yapar? Seni o başkasındaki hakkını affettiği için o hak karşılığında seni razı eder. Senin de başkalarındaki, daha doğrusu başkalarının sendeki hakları karşılığında da onları razı eder. Onları razı eder. Dolayısıyla İslam hakkı ve adaleti esas kılmakla birlikte icap ettiği yerde de affetmeyi, bağışlamayı, efendim hakkı bağışlamayı, hakkı affetmeyi de öğretmiş bulunuyor. El-Mubin. Allah'ın bir diğer ismi ayet-i kerimede. El-Mübin beyan eden demek. Cenab-ı Allah gerçekten bu ümmet için ne lazımsa, hayatı, dünya ve ahiret hayatı için ne lazımsa indirdiği şeriatında, kitabında gönderdiği peygamberler vasıtasıyla sonuna kadar beyan etmiş bulunmaktadır. 26. ayet-i kerime el habisatu kötü sözler birkaç şekilde anlaşılmış da alt kelime anlaşılmalara göre farklı şekilde manalandırmaya çalışacağız birincisi el habisatu lil kötü sözler Kötü insanlara yakışır. Yani erkeklerin söylediği kötü sözler kötü erkeklere. Kadınların söyledikleri kötü ve çirkinsizler kötü ve çirkin kötü kadınlara ne yapar? Yakışır. Bunun tam karşılığı وَالطَّيِّبَاتُ لِلْطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَّيِّبَاتُ Temiz olan erkeklere temiz sözler temiz olan kadınlara da temiz sözler yakışır. Bir diğer mana burada el habizat lil habisinden kasıt insanlardır. Et tayyibatu lit kasıt yine insanlardır. Yani iyi ve pardon kötü ve murdar kadınlar kötü ve murdar erkeklere yakışır. Aynı şekilde kötü er ve murdar erkekler kötü kadınlara yakışır. Tertemiz Kadınlar tertemiz erkeklere, tertemiz erkekler tertemiz kadınlara yakışır. Bu şunu gösteriyor. Müminin aynı zamanda kimlerle haşır neşir olacağı, kimlerle beraber olacağı ve bu hususta nelere dikkat etmesi gerekeceği üzerinde de ne yapılmıştır? İşaretlerde bulunmuş göndürmeler yapılmıştır. Kısacası bunu ifade edecek olursak, kişi sevdiğiyle beraberdir. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Veya Peygamber Efendimizin ifadesiyle el mar'u ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Dini üzeredir. Bu hususta onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamında felyemzur ahadukum mel yuhalil. Sizden her biriniz dolayısıyla kiminle arkadaşlık, kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Çocuklarımıza bu konuda, öğrencilerimize, yetiştirdiklerimize, gençlerimize bu konuda iyi rehberlik etmesini bilmemiz lazım. Şu anda hele arkadaş sadece insan türünden arkadaşlar değildir artık. Şu Efendim söyleyeyim, sanal dünya bu manada insanları çok olumsuz bir şekilde etkiliyor ve yönlendirebiliyor artık. Bunlar da bizim arkadaşlarımızdır. Bunlar da çocuklarımızın arkadaşlarıdır. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar. Eğittiğimiz insanların, baba olalım, anne olalım, hoca olalım, öğretmen olalım ne olursak yani eğitim noktasında her birimizin mutlaka yapacağı usta-çırak ilişkilerimizde ve benzeri bütün hususlarda yönlendirici olmasını bilmemiz ve elimizden geldiği kadar insanımızı kötülüklerden ve kötü ortamlardan uzak tutmaya çalışmamız icap ediyor. ''Ulâike muberraûne yakulun. yekûlûn'' İşte onlar, yani o temiz insanlar, öbür kötü söz söyleyenlerden, tertemiz edilmiş, uzak kalmış kimselerdir. İslam alimleri burada müfessirler daha doğrusu onlar o kötü söz söyleyenlerin kötü söz söyleyenlerin söylediklerinden uzaktırlar. Sözünden kasıt e, genelde buyruğundan daha doğrusu buyruğuyla ayetin başında sözlerin kastedildiğine delil göstermişlerdir. Demek istiyor ki yani Kötü şayalar, kötü dedikodular, kötü haberler, yalan yanlış bilgiler, aslı astarı olmayan bilgiler. Bunları basit görmeyin. ayet kelime 14 asır öncesinden bunların pis ve kötü insanlara, şahsiyetlere yakıştığını söylüyor. Güzelliklerin de güzel insanlara yakıştığını söylüyor. Asrımızda her şey o kadar kötü yönlendiriliyor ki. Bu medya denilen, çağımızın ifade ise Firavuz sihirbazlarından daha çok insanların akıllarını, duygularını, zevklerini, ahlaklarını, yönelimlerini etkileyen bir hadiseyle karşı karşıyız. Ve bu medya, sermaye denilen, sermaye denilen, fermayeyi mağbud edinmiş olan bir felsefenin oyuncalıdır. Bugün veya her gün, her bir şeyde insanların ifade erindeyse mesela tıp ile alakalı olarak bizzat Yerine göre doktorların bu işiten nebalanmayan veya daha az nebelanan insanların söyledikleri, kullandıkları ifadeler aşağı yukarı böyledir. <gülüyor> Evvela insanların hastalanacakları bir ortam ve bir hayat tarzı şekillendirilir. Ondan sonra o tabiilikten uzaklaştırılmış olan insanoğlu hastalıklarla cebelleşirken ona, efendim, ilaçlar takdim edilir. Bu budur. Hiçbir şeyi farkında olarak veya olmayarak, evvela doğal halinde bırakmadık. Doğal halde bırakmadık. Un siyahdır rengi hoşumuza gitmedi. Beyazlattık. Şimdi beyaz unun insana ne kadar zararlı olduğu üzerinde kitaplar yazılıyor, araştırmalar yapılıyor. işten kurtuluş da beyaz unu imal etmenin yollarını kapatalım, tıkayalım demiyor kimse. Niçin? Çünkü orada sermaye bir şeyler kazanıyor. Kimyasalları bilmem neleri vesaire vesaire. Aynı şey temizlik malzemeleri için, aynı şey bir başkası için, aynı şey bir başkası için. Sizleri çoğunuz belki biliyorsunuz ben <gülüyor> ifade ederdeyse Bizim elbiselerimizde küçükken kullanılan tek kimyasal belki sodaydı. İşte çamaşırı suyu yıkatıp yumuşatmak için. Elbiselerimiz efendim, yıkandıktan sonra güzel kokmuyordu. Güzel kokmaları için yerine göre mesela elbiselerin konuldukları ve eşitlikleri veya katlandıkları bohçalar veya sandıklara yerine göre ayva yerine göre hoş kokan bir başka şey konurdu. Fakat o elbiselerden dolayı hiçbirimizin derisinde, bünyesinde alerji olmuyordu. Olmuyordu. Hem çocuklarımız kundaklanırken uyurur, bezlerin altına normal tabii toprak getirilir konurdu. Evet. Yok bir şey, yok şu, yok böyle bir şey bilmiyorduk. Hatırlamıyorduk. Yok öyle bir şeydi. Şu anda. Çocuğun bilmem yok, şurası pişti yok, şu ilaç arkası bir ilaç. Ve her bir ilacın ayrı şeyi. Senden önce bir arkadaşımız çocuğunu doktora getirmişti. Diyor ki bu ilaç öksürüğünü kesmek için. Bu ilaç öksürüğünü kesmek için verdiğimiz ilacın yan etkisini kırmak için. Bu ilaç bilmem ne için. Sadece öksürük dolayısıyla adam çocuğa bir üç dört tane ilaç ve hepsi yan etki. için birisi öttüğüdekini yan etkisini, öbürü öbürünün doğuracağı taribatı önlemek için böyle bir korkunç bir zincir, bir sömürü zinciri şeyi. Bütün bunun temeline dediğim gibi toplumsal hayatta yanlış ve doğru olmayan sözün uygulamanın arkasından getirebileceği korkunç zincirin netice itibariyle insanın aleyhine döneceğidir. Doğru hiçbir şeyi artık bulamıyorsunuz. Ara ki bulasınız. Bulamıyorsunuz. Yalan ve yalanın ürettiği mekanizmalar ve bu yalanın emrinde işleyen çarklar maalesef hayatı kaldırılamaz veyahut da hayatın her türlü rahatını, huzurunu kaçıracak. Hatta ve hatta kazandığınız helal paranızın cebinde kalmasına dahi imkan vermeyecek bir mekanizmaya dönüşmüş bulunuyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerimenin e, ehemmiyeti üzerinde ayrıca durulması ve üzerinde iyice düşünülmesi gerekir. Lehum mağfiratu ve rizkun kerim. Temiz olanlar için bu, bu kirli hayattan, bu yalandan, bu dolandan, bu sahtekarlıklardan, asılsız şayalardan uzak duranlar için bir mağfiret pek büyük bir rızık vardır. Yani yalanın size sağlayabileceği, olumsuz, daha doğru sağlayabileceği menfaatlerden kendinizi doğrulukla kurtarırsanız ahirette de Allah'ın izniyle rahat ve huzura kavuşursunuz diyor. Herkese inşallah birazdan devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Estağidübillah. Şimdi yine e, konunun devamı mahiyetinde bir ayet-i kerime ile karşı karşıya kalıyoruz. Hepsi toplumsal hayatı ilgilendiren, toplu hayatı, sosyal hayatı ilgilendiren buyruklardır. Ahlak ki buyruklar. Estağidübillah. 27. ayet-i kerime. Ya ayya Ladin ey iman edenler, la tâdâhlû bûyûtên gairâ bûyûtîkum, kendi evleriniz olmayan evlere girmeyiniz, kendinize ait olmayan evlere girmeyiniz. Ne zamana kadar? Hatta tesneşû, izin alıncaya kadar. Yani kendi eviniz olmayan evlere izin almadan girmeyiniz. İstiğnas, ünsiyet peydah etmek demek. Heh, ona birazdan geleceğiz. Başka, ve tüsellimû ale ehlihâ. Ve o evdeki hane halkına selam vermeden girmeyiniz. Demek ki, bir eve gireceğimiz zaman o evde ve bu ev bizim evimiz değilse, o evde de insan varsa evvela izin isteyeceğiz. Kapıyı çalacağız, zili çalacağız vesaire. İşte buna izin istemeye, girmeme izin var mı demeye, bir şekilde izin istemeye, girmek istediğimizi evin içindekine hissettirmeye, anlatmaya, ifade etmeye ne deniyor? İstiğnaz. İstiğnaz. Ünsiyet peyda etmek yani. Türkçedeki karşılığı izin istemek. İzin istemek için kendimizi tanıtmamız lazım. Türkçede uzun zamandan beri kim o benim. Bu sesimiz tanınıyorsa, sesimizden kim olduğumuzu soran anlayabiliyorsa... Belki benim diyebiliriz. Fakat bilmiyorsa sen kimsin? Kendimizi tanıtacak bir ifade kullanmamız gerekiyor. Kaldı ki benim tabirinde benlik ve bencillik kokusu olduğundan dolayı yine güzel değildir. En güzeli kişinin kendi ismini veya kendisini tanıtacak bir ifade kullanarak bir şey söylemesidir. Peygamber aleyhissalatü soruyor kim o diye benim diyor adeta hoş karşılamadığını ifade ederek benim benim diye tekrarlıyor. Bir rivayete hadiste böyle. Demek ki pek hoş karşılamamış aleyhissalatü vesselam. İki sebepten dolayı dediğimiz gibi. Birisi kendimizi Tanıtıcı bir ifade olmayabileceğinden ötürü, öbürüsü benim kelimesindeki bencillik kokusundan ötürü. Ona dikkat edelim. Dolayısıyla evvela, evler bizim evimiz değilse, ne demek yani? Benimki bizzat kendi kaldığım, senin bizzat kaldığın ev, gittiğin kendi sana ait olan evin. Ha. Eğer annen ayrı bir evde veya bir odada duruyorsa, ondan da izin isteyeceksin kapısı kapalı olduğu takdirde. İleri de ayet-i kerime daha etraflı bir şekilde gelecek. Anneniz dahil, annemiz dahil. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, Ya Resulallah peygambere sahabi, ben anneme hizmet ediyorum. Annemden izin isteyecek miyim? Evet diyor. Ama anneme hizmet ediyorum. İzin istemem gerekiyor mu? Evet diyor. Ha ben onun hizmetini yapıyorum diye üçüncü defa. Peki diyor ben sana sorayım. Anneni çıplak olarak görmek hoşuna gider mi diyor. Gitmez ya Resulallah diyor. O halde izin isteyeceksin diyor. Ev halidir bu. Ev halinin bir türlü hali var. Dolayısıyla kapı kapalı ise veya kapalıya yakınsa hatta Dışarıdan girecek olanın izin istemesi lazım. Bundan tek istisna karı ve kocadır. Evlatlar bile babalarının, annelerinin istirahat zamanlarında kapılarını çalmadan, izin istemeden içeri giremezler. İleride ayet-i kerime tafsilatı gelecek. İkincisi, bu isti'nastı. istinas, izin istemek. Ondan sonra, ve tüsellimû alâ Demek ki izin istemek farklıdır. Selam vermek farklıdır. Eve girdiğiniz zaman izin aldınız, girdiniz. Bu sefer ilk sözünüz selam vermek olmalıdır. Onun için eskiden beri diyorlar Esselâmü قبل el kelam Kelamdan önce Selam gelir. Selam söylemeden, selam vermeden kelama girilmez. Bu İslam'ın bir edebidir. Selam'ın tabi özel bir manası, özel bir anlamı vardır. Selam kelime olarak esenlik, rahat, huzur, her türlü kusurdan veya tehlikeden korunmuş olmak gibi bir manaya geldiği gibi Allahü Teala'nın da isimlerinden birisidir. Dolayısıyla muhatabımıza Selamu aleyküm dediğimiz zaman ne yapmış oluruz ona dua etmiş oluruz Aynı zamanda benden sana zarar gelmez demiş oluruz Peygamber ve Selam aynı zamanda diyor ki selamı yayınız yine Aleyhi Selam diyor ki iman etmediğiniz sürece cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmediğiniz sürece de iman etmiş olamazsınız. Ben size aranızda yaygınlaştırdığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi öğreteyim mi? Buyur Ya Resulallah, selamı yayınız diyor. Selamı yaygınlaştırınız. Bildiğin ve bilmediğin herkese selam ver diyor Aleyhisselatü Vesselam. Tanıdığın tanımadığın herkese selam ver. Bazıları, bazı tabi'in alimleri ve daha sonrakiler bu hadisten hareketle karşındaki karşılaştığın kimsenin kafir olduğunu bilsen dahi ona sen selam öncelikle verebilirsin demişlerdir. Ha Bu görüş istisnai bir görüştür. O ayrı bir konu. Fakat bu işe yani selama verilen ehemmiyeti anlatmak için bunu hatırlatıyorum. Gerçekten toplumu bugün yalnızlaştıran en önemli hususlardan birisi de selamı yaygınlaştırmayışımızdır. Ve bazen bunu unutuveriyoruz. Bugün yaşadığım bir hadise... Caminin şu kapısından çıktım, şöyle geliyorum. Bir alt kapısından çıkan bir kardeşim karşıma geldi. Yaşı küçük, onun bana selam vermesi lazım. Ama onun sakalı benden büyüktü. Selam vermedi. Bilseydim vermeyeceğini ben verirdim. Ama muhtemelen belki de almayacaktı. Nereden çıkartıyoruz bunları kardeşlerim? Nereden çıkartıyorsunuz? Yani dinde sakalı olmayana veya sakalı senin sakalından kısa olana selam verilmez diye bir hüküm var mı? Yok. Tanıdığın tanımadığın herkese selam vereceksin diyor. Ondan sonra hadiste bu işin tafsilatı da var. Küçük büyüye bineğin üzerinde olan Yürüyene Daha hızlı giden daha yavaş gidene Vesaire vesaire selam verir diyor E selamın Hukuku var Selamın hukuku böyle Biz nereden kendimize göre Selam ile ilgili hukuk oluşturacağız Resulullah hukuk oluşturmuşsa Bir şeyin Kur'an sünnet bir şeyin hukukunu Oluşturmuşsa bizim o konuda Bir şey söyleme hakkımız kalmıyor ki Böyle bir yetkimiz yok Kimsenin bir yetkisi yok Bununla elimize geldiği kadar amel edebilelim, etmeye çalışalım. Allah'ın izniyle arkası hayır gelecektir, merak etmeyin. Ya işte kafirin teki falan veya bana selam verdiği, eğer kafirin selamını ve aleyküm diye almanın ona bir eksiklik getirdiği hissini biliyorsan ve bu onu senden uzaklaştırıracaksa, bakın alimler, işin ruhunu iyi kavramışlar. Diyorlar ki meleklerini kast ederek ve aleykümselam diyeceksin. Ki bu adam benim selamımı kafir selamı gibi aldı. Beni dışladığı için böyle aldı. Mecbur kaldığı için. Ona ben verdiğim için böyle mecburiyetten böyle aldı dedirtmesin. Ha enteresan şeyler. Dolayısıyla hadis-i şerifte de başta söylediğim gibi ne diyor? Bir, iman etmediğiniz sürece cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmediğiniz sürece iman etmiş olmazsınız. Size birbirinizi sevmeniz için yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir husus öğreteyim mi? Selamlaşınız diyor. Deneyin. Kalbinizde ona karşı hiçbir olumlu duygu olmayan bir kardeşinizle selamlaşmayı deneyin. Selamlaşın. Hatta ilk her seferinde, ilk karşılaştığınız zaman selamı veren siz olmaya gayret edin. Selam kalbinizi etkileyecektir. Senin kalbini de etkileyecektir, onun kalbini de etkileyecektir. Çünkü yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş diyor. Benim selamım sadece benim kalbimi ona karşı olumlu harekete geçirmiyor. Onun kalbini de bana karşı olumlu harekete geçiriyor. Barışın, birlikteliğin, kardeşliğin esası da kim ne derse desin, sevgidir. Sevgi kadar kalplere iyi gelen başka bir ilaç yoktur. Sevgi ve merhamet, inanın, insanlardaki sadece kalbi ve ruhi manevi hastalıkları veya olumsuz ahlaki şeyleri değil bazen bedeni hastalıkları dahi tedavi edecek kadar güçlü bir şeydir. Bunlar ilahi rahmettir. İlahi rahmettir. Karşımızdaki bir kafirse onu insan olarak sevebiliriz. İnsan olarak sevebiliriz. Karşımızdaki bir mümin ise onu iki defa seveceğiz. Bir insandır, iki benim mümin kardeşimdir. Benim akrabamsa üç defa seveceğiz. Akrabam olduğu için de seveceğim. Akrabamdan daha yakınsa dört defa seveceğim. Sevdikçe benim gönlüm yücelir. Ruhum yücelir, ahlakım yücelir. Hatta bedenim rahatlar sevginin insana verdiği rahatı ve huzuru ancak sevgiyi hissettiğimiz zaman anlarız. Onun için bu işin de kaynağı, başlangıç noktası ilk halkası Aleyhissalatu vesselam'ın dediği gibi selamlaşmaktır. Selamlaşmaktır. Selam verince merhaba diye cevap arası karışarak. Versin o onun sorunu. Sen yine bir daha gördüğünüz zaman Selamu Aleyküm der. Sırası gelince ya sen veya bir başka Müslüman uygun bir şekilde elbette Onun dikkatini çekecektir Çekecektir Şey değil ben Selamı geri almaya tekrar Aleykümselam dememize gerek kalmıyor Kendinizi alın onda bir şakınca yok o al, Merhaba selamı almak olmaz Çünkü selam verildiği Şekilde alınır Verildiği şekilde alınır o size diyelim ki geçti elini kaldırdı. Uzaktaysa ayrı bir konu. Yanından. Elini kaldırdı. Sen onu selam ve aleyküm selam deyile. Dey. Selam ve Selam Çünkü o bir şey değildir bize göre. Onun hükmü yok. O ayrı bir konu. Yani söylemek istediğim. <gülüyor> çünkü sözdeki mana o davranışta yok. O davranışta yok. Esselam aleykümün verdiği rahat, huzur ve sükun. Evet, gerçekten öyledir. Bu kelime, Cenab-ı Allah bu kelimeye öyle bir güç vermiş. Öyle bir güç vermiş. Bu gücü, bu güzel gücü birbirimizin kalbini kaynaştırmakta güzel gücü kullanalım ve bundan istifade edelim. İstifade edelim. İhmal edilmiş bir sünnet... Hatip minbere çıktığı zaman o müstesna o güzel insanlara selam vererek oturacaktır. Minbere oturmadan önce çıktı mı, Esselamu Aleyküm diyecektir. Onlar da Aleyküm Selam diye cemaat gür sedası ile hep birlikte alacaklardır. Evvela aralarında böyle bir kalbi iletişim kurulacaktır. Nedense, Bizim mescitlerimizde camilerimizde çok yerde bunun amel edilmiyor. Amel edilmiyor. <gülüyor> Olmaz tabi. Bunun dikkat edilmesi lazım. Şey edilmesi lazım. Bunlara bakmak lazım. Çünkü selam Muhtemelen belki o mikrofonla olmasa bile çevresindeki duyacak şekilde ben verdiklerini zannediyorum. Çünkü ben veriliyor yani. Ha tabii tabii tabii. Ha o şu şekilde olur. Yani e, kardeşim geliyorsun. Yüzlerce kişi gidiyor, yüzlerce kişi geliyor. Kime yetiştireceksin selamı? Ha o, o şey olabilir. Yani bu gibi külfetli hallerde. Bu mükellefiyet veya bu şey kalkar. Orada zaten insanlar birbirlerini inanın ki otomatik olarak sever zaten. O Kabe'nin insana verdiği selam yetiyor zaten. Kabe'ye girdiğiniz zaman yaptığınız tavaf sizi Kabe'ye de sevdiriyor, Kabe'de sizi seviyor, Kabe'de siz de Kabe'yi seviyorsunuz. Tavaf edenleri de seviyorsunuz. Ben... Tavaf eden bir Müslüman'ın tavaf eden bir başka Müslüman'a tanısın tanımasın. Kalbinde menfi bir his besleyebileceğini zannetmiyorum. Böyle bir şey olmaz. Orada buna imkan yok. Çünkü şeytanın etkisinin en zayıf olduğu alan ve en zayıf olduğu hal o haldir. O haldir. Şeytanın orada etki alanı sıfırlanıyor neredeyse. Sıfırlanıyor neredeyse. Onun için orada zaten Mesela mescitlere girerken tahiyyatül mescit kılarız. Yani mescidi selamlama namazı, iki rekat kılarız. Ama Kabe'de tahiyyatül mescit yoktur. Mescidi haramda ne vardı? Tavaf vardır. Tavaf yaptığın zaman tahiyyatül mescit yerine geçer o. O tahiyyatül mescit yerine geçer. Onun da oranın da selamı tavaftır. İnşallah yani bu şu anda hatırıma gelen bir açıklama öyle diye olacağını düşünüyorum ki eve girdiğimiz zaman da kimse varsa selam vereceğiz. Kimse yok. Sen kapıyı açtın kendi evine giriyorsun. Fesellimu <gülüyor> ale enfusikum de gelecek. Kimse yoksa sen kendi kendine niye yine selam vereceksin. Zalikum hayrullekum leallekum tezekkerum. Sebebini açıklıyor Cenab-ı Allah. Bu sizin için daha hayırlıdır. Selam vermeniz izin istemeniz sizin için hayırlıdır. Belki öğüt alırsınız, ibret alırsınız. Ona dikkat edelim. İzin dediğim gibi çocuklarımıza, küçüklerimiz, büyüklerimiz birbirimize öğreteceğimiz hususlardır. Ahlak, ahlakın tamamlayıcısı özellikle insanlarla alakalarda tamamlayıcısı nedir veya ahlakın bir parçası nedir? edeptir. Edep. Efendim, büyüklere karşı sesin yükseltilmemesi, faraza. Efendim, sofrada oturulduğu zaman çok aç değilsen, bekleyebiliyorsan, bilmem ne ediyorsan sofraya oturacak olan ev sahibinin veya büyüğün başlamasını beklemek. Efendim, büyüğün önünde gelişi güzel oturmamak, gelişi güzel sesini yükseltmemek, onun önünde yürümemek gibi yani bunları bahsediyoruz ama toplumumuzda bunlar unutuldu neredeyse. Unutuldu neredeyse. Halbuki bizim hadis kitaplarımızda en geniş bahislerin başında edep kitapları gelir, edep bölümleri. Buhari'nin benim görebildiğim kadarıyla en geniş iki bölümü birisi Kitab-ül Buyur'dur diğeri Kitab-ül Edep'tir. ya yani alışveriş kitabı en fazla hadis veya bölümün olduğu kitap ki 90 küsur bölümü var Buhari'nin en geniş yine ikincisi Kitab-ül Edep. Edep ona aman riayet edelim. Ha, asla astarı olmayan, dinde bir yeri olmayan anlamsız tazimler, bilmem neler vesaireler bunlar dinimizde zaten yok. Fakat bir şekilde buna riayet etmek lazım. Veyahut da efendim, e, baba gelecek abdest alacak faraza. Çocuk şöyle elinde duracak. Bunlar yok öyle bir şey. Ama konuşmada, oturup kalkmada ee, efendim, sesini yükseltmede önüne geçmedi, arkada bütün bunlar var tabi bunlar ayrı meselelerdir onlara dikkat etmek icap ediyor. Peki bir sonraki ayet-i kerime bakalım ne diyor Estaizu billah 28. ayet-i kerime Feillem tecidû fîhâ ahaden eğer o evlerde hiç kimse bulamazsanız yoksa. Ev sizin değil. Sizin eviniz değil, başkasının evi. Hadi içeride kimse yok. Girebilecek miyiz? Giremeyiz. Eskiden şimdiki gibi evlerde öyle sıkı kapılar, kilitler falan filan çıktığı zaman anahtarla kapatmaları yok. İcabında bir örtüydü. Kapıdaki bir perdeydi. Kapı yerine geçer. Dolayısıyla... Bir şekilde girilebiliyordu. Hayır diyor. Orada kimse bulamazsanız sakın girmeyin. Bunun çok hikmetleri var. Ve özellikle insanların türlü zan ve ithamlardan korunması adına büyük bir ehemmiyeti var. Evde kimse yok. Zannediyorsun belki var. Veya birileri birileri senin yalnız girip çıktığını gördü. Başka bir şekilde şayiaalar çıkartabilir. Ve buna benzer. Onun için şeriatın hükmü, Kur'an-ı Kerim'in hükmü neyse ona mutlaka riayet edeceğiz. Kimse yok. Çaldın kapıyı, izin istedin. Ses gelmedi. Hala kapı açık gireyim. Girme efendim. Girme. ayet ı Kerim'e böyle diyor. Ha, ama baktın ki bir adamın hırıltısını duydun. Can çekişiyor faraza. O ayrı bir konu, izin vermesine gerek yok. Orada bir tehlike var. O tehlikeden kurtaracaksın o insanı. Bu gibi haller farklıdır. Fakat normal şartlarda evde kimseyi göremediniz. İzin verilmiyor haliyle girmeyeceksin. فَلَتَدُخُولُهَا Hatta يُؤْذَنَ لَكُمْ Yani faraza. Kardeşim ya ben seni geldim bulamadım. Telefon ediyorsun diyelim. Ya sen geç otur. Kapa açık. Geç otur, ben birazdan geliyorum. Bunda bir şey yok. Çünkü izin. İzin verilmedi. Giremeyeceksin. Girmeyeceğiz. Şu anlayışa yalnız bakın. Ve in kile lekum urci'u farci'u Evde var. İzin istedin. Kardeşim müsait değilim lütfen. 10 dakika sonra gel. Yarım saat sonra gel. Bugün müsait değilim. Faraza. Geri dönün. A biz gittik bizi içeri bile almadı. E, belki müsait değildi zaten. Pağa hazreti vardı. Şartları uygun değildi. Şartları uygun değildi. Senelerce önce bir büyüğümüzün İstanbul'da bir öğretmeni vardı. İstanbul'un şartları içerisinde neyse bana demişti ki ne olur git o ben o öğretmenimin ben de hakkı çoktur benim selamımıza, hürmetlerimi götür beni hatırlar falan. iyi dedi. Uzun mesafeler de etmiştim. O zaman için yani. Yo zordu. Karşıdan Fatih'te burada Sofular Caddesi'nde bir yerde evleri. Oraya geldim. Çaldım, çaldım. Neredeyse ümidimi kesecektim. Baktım içeriden bahsettiği öğretmenin yaşlı kadın sesi. Sesi. Dedim ki ne istiyorsun dedi öyle biraz da bana sert geldi kaba da geldi hatta ne istiyorsun dedi dedim beni filan kişi Mardin'den sizin işte şu tarihlerdeki öğrenciniz gönderdi size çok selam ve saygıları var onu bildirmeye geldim kusura bakma dedi hiç müsait değilim kapıyı açamıyorum balekül selam şöyle almadı şey müsait değilim dedi şimdi o zamanki halimle tahmin ederim biraz da bozulmuştum yani kızmıştım. Çünkü çok uzak bir mesafeden geldim şey ettim ama bu kerime benim o kızmakta köpürmekte her ne yaparsam yapayım nereden gelirsem geleyim hakkım yok. Çünkü o ev sahibinin bana dön demek hakkı var. Dön demek hakkı var. Niçin dön dedi diyemem diye araştıramam bile. Haklı sebebi var mı yok mu? O onun bileceği bir iştir. Ben ilgilendirmiyor. Bana dön dediyse döneceğim. Ya ben şu an bu kadar yerden geldim. Gelmeseydin. Feraza. şey değil ki. Yani hak vermiyor sana. Ayet-i niçin? Çünkü evler insanların mahrem hudutlarıdır. O hudutlara ancak sana izin verildiği zaman girebilirsin. Verilmediği zaman sen nereden gelmiş olursan gel, habersiz gelmişsin üstelik. Hele günümüzde şey yok, böyle bir sorun da kalmıyor. Haber vererek geleceksin, bilmem ne edeceksin. Gideceksin, geleceksin. Hele bu şartlar altında habersiz gitmek günümüzde, habersiz gitmek, çat kapı, eskilerin tabiriyle selleme husselam Olmuyor, olmamalı. Olmamalı. Bilhassa bu gibi hallerde artık günümüzde, hele İstanbul gibi bir yerde zamana riayet etmeli. Zaman, ne zaman geleceksin diye sorduğu zaman adam rahatsız oluyor. Ama öyle olmaz ki, benim işim var icabında. Senin geleceğin zamanı bileyim. Ben o saatte seni bekleyeyim. Ve sen de o saatte gel. Üç dakika, dört dakika geç kalmışsın, şey etmişsin, o sorun değil. Fakat, ya adam bakın, şöyle konuşuyoruz bazen. Saat üç ile beş arası. Dur ya insaf ettik, iki saat var ya. İnsan, saat üç ne? Üçü beş geçe gel, bir şey olmaz. Üç ne? Üçe beş kala gel, beş dakika bekle eğer müsait değilse o randevu verdiğin veya konuştuğun veya sözleştiğin insan ama böyle değil günümüzde artık insanların kendilerine göre işleri var meşgaleleri var vesaire Ve Hatta ben gelmişim İstanbul'a geziyorum tozuyorum gidiyorum Mahmut abinin işi var gücü var benim işim gücüm yok ya gelmişim gezmeye falan oturuyorum 3 saat Mahmut abinin yanında şeyinden dolayı edebinden şeyinden bana bir şey demiyor diyemiyor fakat işi de aksıyor Benim de onu düşünmek işime gelmiyor İşime gelmiyor Yani insanların karşımızdaki insanların Elbette birbirimizi göreceğiz arayacağız soracağız hali hatırlıçe edeceğiz Fakat bunun da hukukunu iyi gözetmemiz kollamamız lazım Onun üzerinde şey deelim Ha bazılar da bunu bahane ederek temelli, Sılayı koparıyorlar, alakayı koparıyorlar. Ya ben senin yanına gelmek istiyorum ama sen çok meşgulsün. Bu da bahane değil. Bu da bahane değil. Bunu usulü var. Ona göre halledecek şey diyeceksin. Eskilerin deyimiyle, gerçi biraz ticari bir söz gibi kokuyor ama ticaretin pardon ziyaretin makbulu kısa olandır. Gerçekten öyle bu eski bir edebtler aslında. Hasta ziyareti olsun, arkadaş ziyareti, ihtiyaç kadar. Kısa, bazen 3 saat de kısadır, bazen 10 dakikada uzun olabilir. ihtiyaca göredir. İhtiyaç hasıl olduktan sonra, o bir araya gelmenin, bilmem ne etmenin, sohbet etmenin, maksadın, meramın, husulü gerçekleştikten sonra onu orada bırakmasını bilmek lazım. Fakat evvela ayet-i kerimenin söylediği hususa kendimizi, İntibak ettirmesini bilmemiz lazım. Ve قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُ Eğer size dönün derlerse, gerçekten dönün dedi. Döneceğiz. هُوَ اَذْكَاءَ لَكُمْ Allahu Ekber Böylesi sizin için daha temizdir. Daha temiz, daha arındırıcıdır. Daha arındırıcıdır. Buna dikkat edelim. Bunlar bizim edeplerimizdir. Bundan dolayı da sıkılmayacağız, kırılmayacağız, üzülmeyeceğiz, gücenmeyeceğiz. Telefonunu açmamakta bu hükme girer mi? Sıra kılıyorsunuz açmıyor. Kızmak takılmıyor. Yok. Yok. İcabında bir işi vardır. Telefonu bir Şu anda ben telefonumu nasıl açayım? Olur mu yani? Yok. Yani şu andaki bu işimiz, bu gücümüz ne yani birileri mutlaka beni arıyordur ama ben ne yapacağım? Bu dersten hemen sonra olur ya belki birisi ihtiyaç olmuştur, hasıl olmuştur, lüzum olmuştur, aramıştır arayıp ona döneceğim. Yani bunu şöyle değerlendirmek lazım aranmayı. Aranmışsanız arayana geri dönmeniz selamı almak gibi bir şey olarak değerlendireceğiz. Nasıl ki selam vermek, sünnet almak farzsa tamam o esnada açamadınız. Özellikle birileri açamadığınız zamanlarda bizi aramışsa ona ilk fırsatta dönmek de bizim vazifemizdir. Bizim vazifemizdir. E bazen kendim için söylüyorum. Oturuyorum masama çalışacağım. Ya Vaktim vakit fukarasıyız yerine göre. Bulamıyoruz. Ne yapıyorum? Telefonumu ya ayrı bir odaya koyuyorum veya sessize alıyorum. Ya bir şey yapıyorum. Bir saat, iki saat yorulacağım baktaki kadar çalışıyorum. Ondan sonra açıyorum bakıyorum. Vakit bu geri dön. Değilse mümkün mertebe ertesi gün. Dönmeye çalışırım. Allah'ın izniyle kolay kolay beni arayıp da dönmediğim kişi nadirdir. Ya unutmuşumdur veya başka bir sebep vardır. Bu hepimizde olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bunu bir selam vermek ve selamı almak gibi mütalaa edelim. Mütalaa edelim. Yani He, eğer senden kontür gitmesi olur ya, istemiyorsan o zaman telefonunu açık tutacaksın, açana da anında cevap vereceksin. Vermeye çalışacaksın. Buna da dikkat etmek. Yani Çünkü bir sebebi vardır, adam durup durduk yerde seni aramaz ki. Ya bir işi vardır, ya bir ihtiyacı vardır, ya şöyle olacaktır, ya böyle olacaktır. Dönmeniz, bazen de arayan kendisi icabında. Senin aradığını gördüğü zaman cevap vermemişsin. Döndüğün zaman kendisi bu sefer kapatıyor. O bizzat kendisi dönüyor. Bu da ayrı bir güzelliktir. Yani buna dair göre dikkat edilecekse bir mahzuru yoktur. Vallahu bima taamalon Allah ne yaparsanız hepsini çok iyi bilir. Ne yaparsanız hepsini çok iyi bilir. Kalplerde olanı bilir. Dışarıya vurduğumuzu, açıkladığımızı, gizlediğimizi bir iş yaparken her bir zahiri işin yani dışa yansıyan her bir işin bir de kalbi niyeti vardır. Allahü Teala o kalp, o davranışımızla birlikte yani dışa yansıyan davranışımızla birlikte dahilimizdeki içimizdeki niyeti de bilir. Onun bilgisi dışında hiçbir şey yoktur. Vallahu bima ta'amlun alim. Yani size geri dönün denildiği niçin denildiğini Allahü Teala bilir siz onu ona bırakın ona bırakın demek ki ya müsaitti bilerek açmadı bu yorumu yapmak hakkın yoktur yok öyle bir hakkımız ya demek ki bir mazereti vardı onun için bana kapıyı açmadı demek ki bir mazereti vardı onun için telefonunu açmadı Birbirimiz hakkında bu şekilde olabildiği kadar mazeret üretelim birbirimizin lehine. Merhum Hasan el-Berna'nın bu gibi hususlarda, ikili ilişkilerde çok nefis bir sözü var. İltemisû li ikhvanikumul meâzîr diyor. Kardeşleriniz için mazeret üretmeye çalışın diyor. Kardeşlerinizin lehine onları haklı çıkarmak için. Bir değil bakın, mazeretler üretin diyor. Biz veya bazılarımız söz meclisten dışarı menfi kanaatler üretiyoruz. Menfi yorumlar üretiyoruz. Olumlu mazeret üretirsen kalbi bağınız güçlenir. Olumsuz mazeret üretirsen kalbi bağlarınız zayıflar. Veya tersine gelişme gösterir. Ona dikkat edelim. Allahü Teala bizim yaptığımız her şeyi bilir. 29. ayet-i kerime: <gülüyor> "Leise aleikum judahun en tedhulu buyutan gayra fiha meta'un Mesken olarak kullanılmayan. Mesken olarak kullanılmayan ve içinde size ait eşyalar veya menfaatler bulunan evlere girmenizde izinsiz dahi olsa sizin için bir vebal yoktur. Genelde buna müfessirler günümüzün otellerine tekabül eden, otellerine tekabül eden eski hanları Anadolu'da özellikle kervansaraylar bilinen yerler. Bu gibi yerlere girmek için izin istenmez. Lokantalara girmek için izin istenmez. Efendim, e, otellere girmek için izin istenmez. Orada izin sadece kişiye özel olan yerler için mevzu bahistir. Kişiye özel yerler için mevzu bahistir. Ama eskiden o dediğimiz hallarda, kervansaraylarda neler vardı? Yani özel olarak kimsenin yeri yoktu. Orada herkesin işte affedersiniz hayvanlarını bilmem nelerini vesairesi koyduğu yerler var. Kendisine ait eşyayı koyduğu yerler var. Bir de belki özel olarak var mıydı kimsenin kaldığı yerler? O kervansaraylarla alakalı fazla malumatım yok. Orada ama genelde o şeyler, müfessirler bu gibi umumi yerleri yani herkesin girip çıktığı girip çıktığı bu gibi yerler için izin ne gerek yoktur diyor. Orada ihtiyacınız var. İhtiyacınızı göreceksiniz. Ne var? Dinleneceksiniz. Ne var? Efendim'e söyleyeyim. Malınız, mülkünüz, bilmem neyiz, her neyse ticaretiniz var. Bu gibi yerlere girmeye, çarşı, pazar ve buna benzer hanlar vesaireler bu gibi yerlerdir. Ve Allah'u ya'lemu Ma tübdûne ve Ma Tektumun Allah neyi açığa vurduğunuzu ve neyi gizlediğinizi çok iyi bilir. Dolayısıyla bir müminin bakın her halde ve her durumda Cenab-ı Allah'ın cenab Allah'ın Allah kendisini gördüğünü bildiğini, her halini her halini bildiğini her halinden haberdar olduğunu bilecek ve ona göre kendisini, davranışlarını ne yapacaktır kontrol altında tutacaktır. Önümüzdeki ders inşallah 30. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti amma yansifun ve selamun alel ve velhamdülillahi rabbil alemin